Silvia Alaguna Cordoba Merhaba, ismim Silvia Alaguna Córdoba. 56 yıl önce Kolombiya'nın Bogota kentinde doğdum. Ailem bir içecek fabrikasında tamirci olarak çalışıyordu. Babam vefat etti. Şu an annem hayatta ve 86 yaşında. Kendisi ev hanıma. Ailem onlardan oluşuyor. Şu an kızım ve oğlum Türkiye'de yaşıyor. Ben de çoğu zaman Türkiye'de ikamet ediyorum. Y yo tengo 12 hermanos. Biz tam 12 kardeşiz. Çok büyük bir aileyiz. Kolombiya'da orta sınıf bir aile olarak yaşıyoruz. Çünkü Kolombiya'da böyle sınıflandırmalar vardır. Biz durumu iyi sayılan bir mahallede büyüdük. Devlet okulunda okuduk ve üniversiteyi de devlet okullarında okuduk. Ben liseyi bitirmek üzereyken abilerim üniversitedeydi. Benim ailem katolikti. Fakat ebeveylerim ibadet ve dua etmezlerdi. Çünkü onlar liberal görüşlüydü. Kolombiya'da o zamanlar liberal partiden olan insanlar genelde çok dindar değildi. Daha dindar olanlar ve kiliseye gidenler muhafazakar insanlardı. Ailem çok inançlı bir hayat yaşamazdı. Hristiyan katoliklerdi. Fakat dini görevlerini yerine getirmezlerdi. Ben de onlardan etkilendim. Dindar bir gençliğim olamadı. Bunun yanı sıra sosyalizmle ve felsefeyle ilgilenirdim inançsız bir yaşam sürmekteydim. Zaten o zamanlar İslam'la ilgili bir bilgim de yoktu. Merhaba, ben Sümeyye. Ee, Ankara'da yaşıyorum. Kendisiyle yaklaşık üç sene önce İngilizce dersi alma konusunda karşılaşmıştık. Ve İngilizce dersi alamadım ama bu süreçte çok yakın bir dostluğa dönüştü ilişkimiz. Bu durumdan çok memnunum. Yurt dışından öğrenciler geliyor, ülkemizde faaliyetlerde bulunuyorlar, okuyorlar, aynı zamanda çalışıyorlar. Ki bu bizim için çok büyük bir nimet. Özellikle Avrupalılar. Ee, Müslümanlara ve en çok da Türklere farklı gözle bakarken bu öğrenciler sayesinde, yetiştirdiğimiz öğrenciler sayesinde kendi ülkelerine gidip bizleri tanıtıyorlar, e, yanlış algıları düzeltiyorlar. Bu bizim için çok iyi bir şey. Aynı zamanda biz onların kültürlerini tanıyoruz. Çok dindar olmayan bir ailede yetiştirildik. Ebeveynlerim hiç ibadet etmezdi. Bizi hiçbir toplu duaya götürmediler. Kiliseye gitmek için büyümelisiniz derdi ailem. Hep devlet okullarına gittiğim için ailemden farklı düşünmeye başlamıştım. Okumayı da seviyordum. Eğitimme önem verdim ve entelektüel tarafım gelişti. Durmadan düşünürdüm. Hep meraklıydım ve araştırdım. Düşünmeden, okumadan, hareket etmeden bir insan nasıl yerinde durabilir ki? En iyi devlet üniversitesi olan Kolombiya Ulusal Üniversitesi'ne felsefe okumak üzere girdim. Kolombiya'da felsefe gibi veya insan bilimleriyle alakalı bölümlere değer verilmiyor. Çünkü o bölümü okuyarak ileride zengin olmayacaksın. Bu bölümlerin ekonomik getirisi olmadığı düşüncesi hakim hep. Bu yüzden aileme ilk defa karşı düşüncedeydim. Kardeşlerim bana okuduğum bölüm yaş diyordu. Yani çok kolay demek. Üniversiteye girdiğimde ateisttim. Doğal olarak sol düşünce devlet üniversitesinde çok daha güçlüdür. Onun için ben ateist, sol görüşlü ve Marksist düşüncenin takipçisiydim. İnsan Bilimleri Fakültesi'nde derslerimizde onu işlerdik. Üniversitede her bilgiye erişim vardır bilirsiniz. Felsefe okuduğum için onun fikirlerini sürekli araştırıyordum. Sürekli sorgulayıp kendimi rahatlatmaya çalışıyordum. Daha sonra İslam'la tanıştım. O zaman İslam hakkında ne biliyordum, neredeyse hiçbir şey diyebilirim. Öğrenmeye başlayacaktım. O dönem Sabra ve Şatilla katliamını hiç unutmam. Kolombiya'da çokça konuşuldu. Üniversitede okuduğum için haberleri çabuk duyuyordum. Benim için çok acı verici bir olaydı. O zamanlar İslam hakkında bildiğim tek şey bu olaydı. Müslümanları katletmişlerdi. İslam'la da Müslüman olmak için değil, bilgi sahibi olmak için ilgilenmeye başlamıştım. Yani özetlemek gerekirse İslam'a ilgim sadece ve sadece bir meraktı. Neye inanırlar, nasıl ibadet ederler gibi genel merakımı gidermeye çalışmak için İslam dinini araştırmaya başladığım zamanlardı. Ben Ayça, Ayça Sandoval. 22 yaşındayım. Türkiye'de okuyordum. Şimdi Silvia hanımın kızıyım. Çok şanslı hissediyorum. Çünkü benim doğumdan önce o Müslüman oldu. Babam aynı şekilde. Bir şekilde Allah bizi seçmiş. Çünkü Kolombiya 45 milyonluk bir nüfusu var. Onlardan yaklaşık 4 bin kişiyi Sadece e, Müslümandır. Biz onlardan on, olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz. Çok e, şanslı hissediyorum. Salaha şükrediyoruz. Üniversite olaylar yüzünden bir yıllığına kapatıldı. Benim çalışmam gerekirdi o boşlukta. Çünkü fakirlik çok zor burada. Sonra okul devam etmeye başlamıştı ve büyümüştüm. Hayatıma yön vermem gerekiyordu. Kolombiya'da kitap fuarları düzenlenirdi. Çok iyi hatırlıyorum, o fuarda İranlı Şiilerin standı vardı. Onlar zaten Kolombiya'da kalanlardı. İran göçmeniydiler, buralı olmuşlardı artık. O zamanlar çocuklarımın babasıyla gittik fuara. Birlikte standa yaklaştık ve bir Suriyeli adam vardı. Bizimle İslam hakkında konuşmaya başladı. Kur'an'ı alıp gösterdi bize ve bizimle İslam hakkında bolca sohbet etti. İslam'ı öğrenmeliydim. O zamanlar Müslüman tanıdığım yoktu. İslam'ın ne olduğunu tam bilmiyordum. İslam nasıl yaşanır, ne uygulanır bilmiyordum. Bu adamı gördüğümde, hadi soralım, bilmek istiyorum, öğrenmek istiyorum dedim ve adamla konuştuk. İsmi Ahmad Tayel ve Suriyeliydi. Kolombiya'da kalıyordu. İslam hakkında konuştu ve camiye davet etti beni. Kolombiya'da bir cami olduğunu hiç bilmiyordum. Bakın, camiye gidin, gezin dedi ve bize bir kart vizit verdi. O kart vizit hala bende. İslam'a ilk yaklaşımım buydu. İlk defa İslam'ın ne olduğunu sorabildim ve Kur'an-ı Kerim'i görebildim. Bir gün camiye gittik ve bu adamla konuştuk. Cami dört kat ve bir salondan oluşuyordu. Arkada, kapalı oda hanımlar içinde. O zamana kadar ilk defa İslam'a ve Müslümanlığa bu kadar yakın oldum. İlk defa camiye girmiş ve ne olduğunu öğrenmiştim ama hemen Müslüman olmadım. Ben çok meraklı ve araştıran bir insanım. Suriyeli Müslümanı incelemeye başladım. Takip ettim. Müslüman olana kadar çok zaman geçti. İlk adımın ne oldu? Onu tanımak, nerelere gittiğini öğrenmek. Bu kişi bana İslam'ı anlattığında duyduklarım ilgimi çekmişti. Fakat bu kişinin nasıl yaşadığıyla daha çok ilgileniyordum. Bir Müslümanın nasıl bir hayatı olduğunu öğrenmek istiyordum bu yüzden yaşamını dikkatlice takip ediyordum bilirsiniz gayrimüslim insanların İslam'ı iyi anlayabilmesi için Müslüman kimliğiyle yaşayan kişilerin hayatını model alması önemlidir ve yaşayışı ilgimi çekmişti ondaki bu güzel ahlak ve insani temel değerler daha sonra beni İslamiyet'i tam olarak anlamak için daha da araştırmaya teşvik edecekti. da maalesef çok fazla bilgi yok e, İslam hakkında e, genellikle insanlar haberlerde çıktığı şeyler bilir e, belki e, Filistinde olan şeyler veya Irakta e, yemende veya şey böyle e, 11 Eylül olayları bil bilir. O, o şeyler çok az bilgi bilgi var İslam hakkında e, çok az insan yani meraklı yani Çünkü e, bizim maalesef e, toplumumuzda e, İnanca çok e, nasip etsin önem verilmiyor Yani kimse e, sorgulamıyor yani biz neyiz katoliz, Katolik miyiz yoksa e, Hristiyan miyiz yoksa siz nesiniz Normalde o mesela o sorular sorulmuyor sen ne inan, inanıyorsun Çünkü e, şey inanç veya din bir şekilde önemi kayb kaybetti. Cuma günleri camiye gitmeye başladım. Her cuma camiye gitmeye devam ettim. Sonra çocuklarım doğdu. En büyük oğlum Jose Luis. İkinci çocuğum Nestor ve kızım Ayça en küçüğüdür. Daha sonra çocuklarımı da camiye götürmeye başladım. Müslüman değildim ama İslam'a ilgim çok fazlaydı. Hadisleri, sünneti okumaya ve öğrenmeye başladım. Bazı şeyleri biliyordum. Bunlar önemli bir süreçti. Bu süreç çok yavaş oldu bende. Kolombiya'da insanlar çocuklarını iyi bir şekilde büyütmek için çaba sarf eder. Çünkü Kolombiya, dinin artık uygulanmadığı, yozlaşmanın çoğaldığı, dürüstlük gibi erdemlerin değerini yitirdiği bir yer olmuştu. Kötü madde kullanımı yaygınlaşmış, kötü madde ticaretinden dolayı bazı insanlar hızlı bir şekilde zenginleştiği için dini değerler yok olmuştu. Gençler Pablo Escobar'ı kahraman olarak görüyorlardı. Çünkü çok parası vardı. Bu yüzden para dinin yerini alan değer oldu. Kolombiya'da ne kadar fazla param varsa o kadar kıymetin vardı. Ben çocuklarım için bunu istemiyordum. Bu yüzden çocuklarımı camiye götürdüm. Orada kardeşler onlara dua etmeyi ve namaz kılmayı öğretti. Fatiha suresini ezberlemeyi öğretti. Henüz Müslüman değildik. Ama sürekli camiye gidiyorduk. Cuma ve cumartesi günleri camide dersler veriliyordu. Bu derslere katılırdık. Çocuklarımı da yanımda götürürdüm camiye. O dönem bende İslam'a karşı bir sempati oluşmaya başlamıştı. İslam dinini öğrendikçe daha çok hoşlanıyor ve daha çok öğrenmek istiyordum. Uzun bir süre camiye gidip tüm derslere katıldım. Ve zaman ilerledikçe yeni Müslüman arkadaşlıklar kurdum. Müslümanları çok daha yakından tanıma fırsatım oluştu. Onların sıcakkanlılığı ve samimi insanlar olması gitgide Müslüman toplumda kendimi çok daha mutlu ve huzurlu hissetmemi sağladı. Bu zaman zarfında hem İslami bilgim gelişiyor hem de Müslümanlarla arkadaşlığım daha da ilerliyordu. Aslına bakarsanız o dönem yavaş yavaş Müslüman olmaya başladığım bir süreçti. Hiç bilmedikleri bir yerde, dil bilmeden, insanları tanımadan ve ne olduğunu bilmeden kalkıp buraya gelmeleri, bize güvenmeleri bu çok büyük bir e, onur verici bir şey aslında bu. Aynı zamanda ki zaten artık Silviye teyze de geri ülkesine gitmeyecek. Ayça'yla yani çocuklarıyla beraber burada yaşıyorlar ve burada çalışıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Ülkemize katkıda bulunmaları. Hoca Ahmet bize dua ve ibadet etmeyi öğretiyordu. Bir gün Hoca Ahmet bana... Kelime-i Şehadet'i söylememe vesile oldu. Sonunda Müslüman olmuştum. Çocuklar 7 yaşına geldiğinde onları Kelime-i Şehadet getirmeleri için din görevlisine götürdüm. O zamanlar Kolombiya'da Müslüman olmak kolay değildi. Namaz kılmak için erken kalkanlar sokaklarda tehlike altındaydı. Buna rağmen birçok hanım kardeşimizi sürekli görüyordum camide abdest alıp namazlarını kılıyorlar. Bu çok güzel bir görüntü burada. İslam'a hemen aceleyle girip pişman olmak yerine iyice araştırdım. Bütün süreci yaşadım. Çocuklarımı da dahil ettim bu sürece. Onun için tüm süreci yaşamak lazım. Çocuklarımı camiye götürüp İslam'ı öğrenmelerine yardımcı oldum. Çocuklarımın eğitimi de bir yandan devam etmekteydi. Kısacası Müslüman olmadan önce çok ama çok araştırdım. Hızlı bir kararla Müslüman olduğumu söyleyemem. Titizlikle davrandım, titizlikle araştırdım. Ve şimdi bu kadar zaman sonra verdiğim karardan vazgeçmedim. Müslüman kimliğimle yaşıyorum. aradan 20 yıl geçti çocuklarımla tüm zorluklara dayandık ve şimdi çok şükür Müslümanız çok mutluyuz İslam'ı öğrenmeme yardım eden kişiye teşekkür ediyorum çünkü bana hak dini öğretti İslamiyet'te eğitim çok önemlidir düşünüyorum da eğer ki Allah bu adamı hayatıma İslamiyet'i anlatmak için göndermeseydi ben şimdi Müslüman olamazdım. Çünkü onun İslamiyet'i anlatma şekli çok özel. İslam'ı sade ve anlaşılır bir dille anlatıyordu. Dini sevmeyi öğrendim. Kolombiya'da İslamiyet'i anlatanlar var fakat başka kişilerden öğrenseydim Müslüman olamazdım. Ben ve çocuklarım bana anlatan o kişi sayesinde Müslüman olduk. Kardeşlerimiz çoktu ama İslam'ı tam anlatamıyorlardı. İslam'ı çok güzel yaşıyorlardı, camileri ve toplanma yerleri vardı. Bize saygılıydılar ama İslam'ı tebliğ etmede biraz yavaştılar. Ancak Suriyeli adam bize yardımcı oldu. İslam'ı yaymak ve öğretmek için sürekli çalışıyordu. <gülüyor> Kolombiyalılar İslam'ı doğru bilsin diye. Gayrimüslim insanlar Müslümanların yaşamlarını dikkatlice irdeliyorlar. Biz Müslümanlar güzel örnek olduğumuzda bu gayrimüslimlerin dikkatini çekiyor ve İslamiyet'e sempati duymalarını sağlıyoruz. Biliyoruz ki İslam'ı tebliğ etmek hepimizin görevi. Bu yüzden İslam hakkında bilgisi olmayan bu insanlara İslam'ı hem yaşam biçimimizle göstermek hem de sözle anlatmak hepimizin asli görevi. Ve ben gerçek Müslüman ahlakına sahip Müslümanları gözlemleyen ve İslam'la ilgili bilgileri öğrenen hiç kimsenin İslam'ı reddedeceğine inanmıyorum. Ben Müslümanlığı öğrendim ve elhamdülillah Müslümanım. İnşallah Allah bu güzel dini tanımayan herkese bu yüce dini tanıma şansı verir. Ve onlar da bu huzurlu dini yaşarlar.